Yeni bir haftada, yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında bir kez daha bizleri sizlerle buluşturan Allah'a hamdü senadan sonra Akra Efem'in siz değerli dinleyenlerini saygı ve sevgiyle selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Ortak yanlarını bir tarafa bırakırsak, her medeniyetin diğerinden ayrı bir özelliğe sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Hatta birine göre medenilik sayılan bir hususun, ötekine göre gayri medenilik olabildiğini çoğu zaman görmüşüzdür. İslam bir din olarak kendine has medeniyetinin temellerini gelen ilk 10 ayetle almıştır. Kur'an-ı Kerim'in gelişi sırasında ilk istek, Yaratan Allah adına okumaktır. Bu ilk ayetlerde genel olarak yaratmaktan ve sonra insanın yaratılışından söz edildi. İnsanı ve onun dışındaki alemi yaratan aynıdır. Yüce Allah insana ilk olarak bu gerçeği öğretmiştir. İnsan öğrenimde kalemi kullanan bir varlıktır ki bilginin yazıyla tespiti düşüncesini de ona Allah vermiştir. Bunlar hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in ilk gelen ve Alak suresinde yer alan ilk beş ayetinden öğrendiklerimizdir. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'deki Müdesir suresinin şu ilk beş ayeti gelmiştir. Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk ve insanları uyar. Rabbini tekbir et, büyükle. Elbiseni, Kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Azaba götürecek şeyleri terk etmeye devam et. Alak suresinin ilk ayetlerinde yer alan okuyup öğrenme görevinden sonra, bu ayetlerle öğretip uyarma vazifesi izledi. Ve bu iki yönlü görev, öğrenim müesseselerinin kurulmasına ihtiyaç gösterdi. Mekke'de bir kısım evlerde gizli olarak yürütülen bu faaliyetler, daha sonra gene orada açığa çıktı ve Medine'de ilk yıl içerisinde bu hizmetler için belli bir yapı, suffa denilen bir mahal tesis edildi. Ve daha sonra da bu gibi yapı ve mahallerin sayıları gittikçe çoğaldı. Bir olan Allah'ın yüce bilinmesi ve yüceliğinin dile getirilmesi emride, inananlara ona ibadet mükellefiyetini yükledi ve bunun için de mescitler yapıldı. İslamiyet'in daha ilk başında elbiselerin tertemiz giyilmesinin emredilmesi zorunlu olarak iki ayrı temizliği beraberinde getirmiştir. Bunlar beden temizliği ile mekan yani çevre temizlikleridir. Çünkü giysileri tertemiz olanlar onları kibirli bedenlerine giyemeyecek, pis bir yere oturtamayacak ve kirli bir çevrede dolaşamayacaklardır. Sıralamadaki müteakip ayet-i kerimelerde ise, Günah ve suç teşkil eden itikat bozukluğu, zihniyet ve davranışlardan uzak durulması emredilmektedir. Ruhi ve imani temizliği anlatan ayeti kerime, maddi temizliği emreden ayetin yanı başında yer almıştır. Böylece bu yeni din, daha işin başında insanlardan yüce ve bir olan Allah'a ibadet, Kur'an-ı Kerim'den ve kainattan bilgi elde etme, her çeşidiyle temizlik Suç ve günah olan işlerden uzaklaşma olmak üzere dört şey istiyor ve Müslümanların kuracakları medeniyeti bu dört ana temele oturtuyordu. İbadet için camiler, ilim tahsili için medrese, temizlik için çamaşırhaneler ve hamamlar yapıldı. Ruhi temizlikten ayrılıp günah ve suç işleyenleri yola getirmek için adliye ile diğer gerekli kurumlar oluşturuldu. Bunlardan birinin çöküşü, diğerini de çökerteceği gibi, birinin diğerine ters düşmesi de istenen seviyelere gelinmesini engeller ve arzulanmayan durumlar meydana getirir. İlme sırt çeviren bir din gerçek olmayacağı gibi, ilimsiz bir medeniyette kurulamaz. Kurulmuş bir medeniyeti de ilimsiz yaşatmak ve geliştirmek mümkün değildir. İlim de araştırma ve okumaya dayanır. Burada dikkat çekici olan bir başka hususta bu yeni dinin kendi kitabını okuyup öğrenme ve bilgileri bir araya toplama gibi sözlük anlamlarına gelen Kur'an adıyla isimlendirilmiş olmasıdır. Bu yeryüzüne ilk indirilen kelime olan ikra kökünden türeme bir kelimedir. İslami düşüncede insandan okuması ve araştırması istenen iki çeşit ayet söz konusudur. Bunlar Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle onun dışındaki varlık ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kelimeler okuma, üzerinde tefekkür ve düşünme yoluyla, kainatı oluşturan varlık ayetleri ise araştırma, inceleme ile öğrenilip anlaşılır. Her iki çeşit ayette insanı, Allah'ın varlık, birlik ve yüceliğine götürür. Bizler, kainattaki varlık ve yaratılmışların, Kur'an ayetleri dışında birer ayet olduklarını, yine Kur'an-ı Kerim'den ve onu bize sunan peygamberimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Mesela, Allah Kur'an-ı Kerim'de, Enbiya Suresi 32. ayeti Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Göğüde, düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Bir başka surede İsra Suresi 12. ayeti kerimede ise şunlar buyurulmaktadır. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet, iki delil yaptık. Gece delili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 Yıldızlar ve onların bir hesap içinde yürüyüşleri, dönüşleri ve göklerdeki her türlü şey, bu iki örnekte ayet olarak sunuldular. Böylece bütün varlıkla bütünleşen Kur'an, bir kainat kitabı olma özelliğini kazanmıştır. Sözlük anlamı olarak, ayet, bir şeyin varlığını ve niteliklerini ortaya koyan diğer şey demektir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Allah'ın varlığını, ve onun yüce kudretini ortaya koyan nesneler ve onlara bağlı olaylar bu ismi almışlardır. Thank you. Akra ile başlar, Akrayla devam eder, Akrayla biter. Her zaman bir adım önde. Değerli dinleyenler, kainattaki varlıklar birer ayet yani delil olarak gösterilmiştir demiştik. Bu tür ayetler ele alınıp incelenmeden yüce Allah gereği gibi bilinemeyeceğinden insanlar Kur'an-ı Kerim'de bunları araştırıp öğrenmeye davet edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki Câsiye Suresi 3 ila 6. ayetler bu açıdan gerçekten ilgi çekicidirler. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için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 Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerden sonra hangi söze inanırlar? Görüldüğü gibi burada Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerle tabiat ve bütün kainattaki ayetler birleştirilerek insanların önüne konulmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de aynı unsurları içeren daha başka ayetler bulmak da mümkündür. Mesela Bakara Suresi 164. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip, onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağa dirilttiği suda, orada, yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gökle yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine dair nice deliller vardır. İnsanları uyaran ve bilgilendiren Kur'an ayetleriyle, kainat ayetleri, beyinlerini ve ruh dünyalarını Allah'a ve gerçeklere açmak istemeyen peşin hükümlü inkarcılara fayda vermeyeceğini de biz yine Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 101. ayeti kelimeden Kerime'den öğreniyoruz. De ki, göklerde ve yerde ne var bir bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar İnanmayacak bir kavme ne fayda verir ki? Değerli dinleyenler, Kur'an ayetlerini tefsir edenlerle, Varlık ve tabiat ayetlerini inceleyip açıklayanlar, Allah ve yaratılış hakkında, Sonuçta aynı noktaya gelirler. Ve İslam açısından bu iki tefsir ve açıklama hiçbir zaman birbirine zıt düşmez. Ancak her iki alanda çalışanların yanılmalarından söz edilebilir. Müslümanın önüne Kur'an ve tabiat ayetlerinin birlikte konulması, onun araştırmalarından müsbet bir netice elde edebilmesi için, inançlarından sıyrılma gibi bir yola girmesine gerek bırakmamıştır. O, bunun aksine, varlık ayetlerinin içine daha büyük bir imanla dalacak varlığı, ona ilişkin olayları, hayatı, başlangıcı ve sonu öğrenmek için onları çok yönlü bir araştırmaya tabi tutacaktır. Araştırmanın başarısı ise, imansızlığı zaruri görenlerin bu araştırmalarında ve ilimde aldıkları mesafe ölçüsünde karşılarına daima, bir olan Allah gerçeği, dolayısıyla buna ilaveten Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulan gerçekler çıkacaktır. Durum böyle olunca da, işe inançsız olarak başlayıp devam etmenin kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Müslümana böyle bir şey öğütlemek, onun dini açısından gerçekten çok gülünç olur. Hiç kimse incelemekte olduğu bir varlık ve bir alemin içinden Allah'ı çıkarıp atma gücüne sahip değildir kabul edilse de edilmese de o, onların bütününü içten içe kuşatmıştır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim, içindeki ayetlerle kendi dışındaki varlık ayetlerini birleştiren ilahi bir kitab olarak dikkat çekmektedir. Öyle ki, o sadece bu küreyi değil, bütün varlığı anlatmakta ve kendisini kainat kitabı olma özelliğine sahip kılan ayetleri içinde barındırmaktadır. Rum Suresi 19 ila 22. ve 25 ila 27. ayet-i kerimeler buna işaret eden ayet-i kerimelerdendir. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Sizi ilk önce topraktan yaratması onun ayetlerinden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 O'nun emriyle bu şekilde durması, O'nun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığında, hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde bulunanlar, O'nundur. Hepsi, O'na boyun eğmektedirler. Mahlukatı ilkin yaratan, öldükten sonra O'nu mahşer günü aynen yaratmayı tekrar edecek olan O'dur.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 cansız maddelerin canlı nesneleri oluşturması, canlının ölü hale gelişi, maddenin parçalanması ve çoğalması, yer ve gökleri ayakta tutan güce ve yaratılışın ilk başlangıç durumuna ve en sondan en baştaki gibi yeni bir varlık ve hayata geçileceğini anlatan konular genel bir ifadeyle dile getirildi. Daha doğrusu burada da diğer ayetlerde olduğu gibi, İnsana bunları ele alıp inceleme görevi verilmiştir. Akra Efem, Akra, Akra, Akra, akra Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan, gönlünüze giden yok. Radyonuz Akra FM'in sevgili dinleyenleri, İslam Bilginleri ve İcatları programımızın bu bölümünde, 16. yüzyılda İslam aleminde yetişmiş ünlü astronomi ve matematik bilgini, Bahâeddin Amili'yi tanımaya çalışacağız efendim. Bahâeddin Amili, astronomi ve matematik alimidir. İsmi, Muhammed bin Hüseyin bin Samett'tir. Hicri 953, miladi 1547 yılında Lübnan'da bulunan Bealbek'te doğdu. Aslen hamedanlıdır. Doğum yeri olan Bealbek'teki amil dağına nispetle, amili lakabıyla anılır olmuştur. Babasıyla birlikte İran'a giderek, o devirde Safevi hanedanının baş şehri olan Kazbin'e yerleştiler. Âlim yetiştiren bir aile içinde dünyaya geldiğinden, daha küçük yaşlarında ilme karşı kendisine merak uyandı ve ilk olarak babasından Arapça, Hadis, Tefsir ve Fıkıh okudu. 13 yaşındayken çok güzel Arapça ve Farsça konuşup eser mütalaa edebiliyordu. Din alimi olan babası bir müddet sonra Herat'a müftü tayin edilince, kendisi kazbinde tahsiline devam etti. 10 yıl süren öğrenim hayatı boyunca devrin tanınmış alimlerinden kelam, felsefe, riyazi ilimler ve tıp tahsil etti. Arap dili gramer ve edebiyatını okudu. Hikmet ve tarih alanında incelemeler yaptı. Fen ilimleri bilhassa matematik ve astronomiyle meşgul oldu. Cebir ve mantık ilimlerine ağırlık verdi. Devrin alimleri arasında keskin zekasıyla meşhur oldu. Daha sonra Kudüs'e giderek Muhammed el-Maktisi'den Sahih-i Buhari okudu. Bundan sonraki hayatında ise 30 yıl süreyle derviş kılığında seyahat etmiş. Bu sırada Mısır, Irak, Hicaz, Suriye ve Anadolu'yu gezmiş, bir taraftan da gittiği yerlerdeki çeşitli alim ve zahit kimselerle görüşmüş ve ilmini genişletmiştir. Bazı eserlerini de bu seyahatleri sırasında kaleme almış. Bir arada, Kazmiye ve Necef'te talebe okutmuştur. Amili seyahatinden dönünce İsfahan'a yerleştiğinde 1. Şah Abbas tarafından takdir edilerek kendisine bazı önemli devlet hizmetleri teklif edildiyse de ilimle meşgul olmayı tercih edip verilen vazifeyi kabul etmemiştir. Daha sonra Şeyhül İslamlık makamına getirildi. Vefat tarihi ile ilgili farklı rivayetler olmakla beraber Hicri 1031, miladi 1622 yılında İsvehan'da vefat ettiği, cenazesinin Tusa yani Meşheden nakledilerek orada defnedildiği, mezarının bugün de ziyarete açık olduğu kaydedilmektedir. Amili, alimler arasında benzeri ender rastlanan efsanevi bir şöhrete sahip olmuş, servete ve makama önem vermeyen, insanları iç âlemleri ve yaptıkları iyi işlerle değerlendiren mütevazı şahsiyetiyle herkesin gönlünde yer etmiştir. Bazıları tarafından yaşadığı yüzyılın müceddidi olarak kabul edilmiştir. Ders halkasında yetişmiş ve kendisinden icazet almış, 30'a yakın alimlerin isimleriyle hayat hikayesi kaynaklarda mevcuttur. Yaşadığı dönemin hemen bütün ilim dallarında eser vermiş, dini ilimlerdeki otoritesinin yanı sıra daha çok pozitif ilimlerdeki çalışmalarıyla da tanınmıştır. Yazdığı eserler İran'da, Irak'ta ve Osmanlı ülkesinde asırlarca okutulmuştur. Ana dili Arapça olduğu halde Farsça yazdığı manzum eserlerini İlhassa Mevlana'ya örnek türünde başarılı sayılır. Şiirlerinde Bahai mahlasını kullanmıştır. Amili, asrının bilim adamlarını çok zor durumda bırakan birçok matematik problemine çözüm getirdi. Hocası ve üstadı kabul ettiği Kerhi'nin matematik ve cebirle ilgili eserlerini açıklayıp yorumladı. Birçok konularda Kerhi'ye uymuşsa da bununla yetinmeyip kendi orijinal buluşlarını da ortaya koymuştur. Muhtelif toplama eşitliklerine ait formül, doğal tek tam sayılar dizisinin toplamını veren formül, doğal çift tam sayılar dizisinin toplamını veren formüller, hep onun bulduğu formüllerdir. Ayrıca bir cebirsel denklemin, yaklaşık gerçek kökünü bulma metoduna dair yeni bir usul ortaya koydu ve buna tarikatül keffeteyn, yani iki kefe usulü veya tarikatül Mizani riyazi, yani matematik terazisi usulü adını verdi. Bu metotlar çok hassas, dakik çözümler ortaya koydu. Amili, mizan, yani terazi metodunda, Harezmi'nin keşfettiği hata-eyn, yani çift hata metodunu kullandı. Bu yolla yaptığı araştırmalar sonucu, kısa bir süre içinde, tamamen orijinal yeni bir metot geliştirdi. Bununla birçok cebir problemini çözdü. Bu metoda, mizan yani terazi metodu demesinin sebebi ise iki taraflı bir şekil üzerinde çözüm yolu bulmasındandır. Amili'nin bulduğu bu çözüm metodu günümüzde deneme yanılma yoluyla kök bulma ve çok dereceli denklemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Amiliğinin ortaya koyduğu bu çözüm metodu 17. asrın sonlarına kadar bütün Avrupa ilim çevrelerinde kullanıldı. Ünlü İngiliz bilim adamı Isaac Newton, amiliğinin kitaplarını inceleyerek bu metodu öğrendi ve bundan istifade ederek yaklaşık hakiki kök bulma meselesinde yeni bir yol geliştirdi. newton Raphson metodu adı verilen bu metot, diferansiyel ve integral hesaplarına ağırlık verdiği için, tabiatıyla daha dakik ve hassas hesaplamaları sağladı. Bu metot günümüzde bilgisayarlarda nümerik analizde çok kullanılıyor. Amili, ömrünü din ve fen ilimleri üzerine araştırmalar yapmakla geçirdi. Bütün vaktini okumaya, incelemeye ve eser yazımına hasretti. Hemen hemen bütün bilim dallarıyla ilgilendi. Yazdığı eserleri bütün kütüphanelerde mevcuttur. Eserlerinin başlıca özelliği, zor ve güç anlaşılan problemleri, gayet akıcı ve açık bir ilmi üslupla ele alıp incelemesi Cebirsel ifadelerin pratik hayatta nasıl kullanılacağının misallerle açıklanmasıdır. Değerli dostlar ameliyi anlatmaya devam edeceğiz ama önce güzel bir eser dinleyelim. Sana erişmek Çok zor olsa da Kabul et bir İhtiyatı Kimse dönüp bakmasın Kimseler Beğenmesin Hiçbir derdim Değil Beni Rabbim Beğensin Kimse dönüp bakma değil hiçbir derdim değil beni dünya gönluna kucakladah netdine sırlarımı ona sununu lutfunla göremince olsun Ben sermenim Hakkıyla tefekkür, Çok sağ olsada Bilmeyi nasip et Ben <Gülüyor> Kimse dönüp bakmasın Kimseler beğenmezsin Hiçbir derdin değil Benim Kimse dönüp bakmazsın kimseler beğenmezsin. Hiçbir derdim değil beni Rabbim beğensin. Al beni yakınına kucakla rahmetinde. Sar sarmala kulunu lütfunda kereminde. Al beni yakınıda, kucakla gafetimde, sar sarmada. Rahmanız ve gönlünüz hakikatten olur. Değerli dinleyenler, Bahaddin Ameli'nin en önemli eseri olan Hülasatül Hisap 10 bölümdür. Birinci bölüm temel hesaplama usulleri ile ilgilidir. Toplama, çıkarma, sınıflandırma, çarpma, bölme kök alma usulleri olmak üzere altı kısma ayrılmıştır. İkinci bölüm kesirlerle ilgilidir. Bu da üç girişle altı kısma ayrılmıştır. Mukaddimelerde kesrin mahiyeti ve elde edilişi incelenmektedir. Diğer kısımlarda ise kesirlerin toplanması, çıkarılması, çarpımı, bölünmesi, köklerinin hesaplanması, bir kökten diğer kökle tahvili anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm bilinmeyenlerin hesaplanması ile ilgilidir. Dördüncü bölümde çift hata metodu, beşinci bölümde açma ve çevirme yolları, altıncı bölümde yüz ölçümleri, yedinci bölümde ağırlıkların hesaplanması, sekizinci bölümde cebir yoluyla bilinmeyenlerin hesaplanması, dokuzuncu bölümde orijinal hesap metotları ve prensipleri, onuncu bölümde bazı temel hesap misalleri anlatılmaktadır. 1812 senesinde Kalküta'da 1843 senesinde Berlin'de yayınlanan Amili'nin bu eserine Osmanlı alimlerinden Abdurrahim bin Ebi Bekr el-Merashi ile Ramazan bin Ebi Hureyre el-Cezeri ayrı ayrı iki güzel şerh yazmışlardır. Eserin aslıyla bu iki şerh asırlarca İslam aleminde kullanıldı ve bunlardan istifade edildi. Eser ayrıca 1864 senesinde Fransızcaya tercüme edilerek yayınlanmıştır. Bahâeddin Âmili'nin 30'u aştığı bilinen eserlerinden bazıları şunlardır: 1. Kitâbü Hulâsatül Hisab. 2. Kitâbü Mülehhasül Hisab ve Cebr ve Amalil Mesâha. 3. Kitâbul Keşkül. 4. Bahrül Hisab. 5. Risâletül Hilâliye. 6. Teşriül Eflak. 7. Risale fil Cebr ve Mukabele. 8. Risaletün fi tahkiki cihetil kıble. 9. El mülahaz fil heye. 10. Risaletün anil küre. 11. Risaletün fil cebri ve alakatihi bil 12. Kitabun anil hayat. 13. Tefsirül müsenma bil haz bil metin. 14. Harşıya ala envarit tenzil. 15. Risale fil vahdetil vücut. 16- Miftahül Felah, 17- Zübdeül Usul, 18- El Hadikatül Hilaliye, 19- Hidayetül Ummeti, 20- El Fevaidü Semadiye, Fil İlmil Arabiye, 21- Esrarül Belaga, 22- Teshibül Nahiv, 23- El Melaha ve 24- Teshibül Beyan. Değerli dinleyenler, ilk bölümümüzde anlatmaya çalıştığımız gibi, Kur'an-ı Kerim, ayağımızı bastığımız yer küresi hakkında bazı temel bilgiler verip, onu yeraltı ve yer üstüyle araştırmaya davet ettiği gibi, bizi kuşatan hava tabakası ve onun içindeki bulutlar hakkında da bilgiler vermiş, daha ilerisinden göklerden bahsetmiş ve bu bilgilerden hareketle araştırmalarımızı bütün kainata yönetmemizi istemiştir. Şimdi biraz gerilere, 1429 yıl geriye gidelim ve Kur'an-ı Kerim'in geldiği çevreyi düşünelim. Orası dağları olduğu kadar düzlükleri de olan bir yerdir. İnsanlar orada vasıta olarak genellikle deve üstündedirler. Gökyüzü berraktır ve bulutlar her zaman özlenir olmuştur. Ünlü müfessir Fahrettin Errazi eserinde bu çevre insanlarının durumunu şöyle anlatır. Arabistan ahalisi çoğunlukla devesi üzerinde gezer. Düşünceye daldığı zaman gözüne ilk takılan şey bindiği devesidir. Onu garip bir yaratılışta bulur. Yukarı bakınca da gökten başka bir şey görmez. Sağına soluna bakar, dağları görür. Aşağı bakınca da yeri görür. İşte Yüce Allah bütün bunlar üzerinde ona düşünmesini öğütler. Evet, Allah özel de bu ortamda develerin üstünde yol alan insanlara... Genelde ise bütün insanlığa Kur'an-ı Kerim'de Ghaşiye Suresi 17 ile 20. ayet-i kerimelerde şöyle seslenir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı? Değerli dinleyenler, Bu ayetteki ibil kelimesi, İslam öncesi devirde eş anlamından dolayı, bulut anlamına da geldiğinden, bir kısım müfessirler burada onun bu manasını tercih etmişlerdi. Bu anlayışa göre, insan önce bulutu, sonra onun ötesindeki alemi düşünmeye davet edilmiş ve yerden önce de onun dağlarına dikkati çekilmiş olmaktadır. Mekke döneminde gelen bu ayetler, varlığı ve yaratılışı anlayıp Allah'a inanıncaya kadar insanı ne devesinin üstündeyken ve ne de başka bir yerdeyken bırakmamış ve hep düşünmeye sevk etmiştir. İşte insanları düşünmeye, tefekküre sevk edici Kaf suresi 6 ila 8. ayet-i emredilenler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina ettik, kurduk? Ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk? Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Bu ayeti kerimelerde de insanın yer ve göklerdeki mükemmelliği görüp oradan Allah'a erişebilmesi için onlara inceleme gözüyle bakması istenmektedir. <Gülüyor> Karansam, bulmuşsam, yürümüşsem, durmuşsam, ölmüşsem, yaşamışsam, hepsi ondandır, hepsi haktandır. w w akradio nokta net. tüm dünyada 24 saat sizinle. w Tüm dünyada 24 saat sizinle. w Değerli dinleyenler, Yer ve göklerin mükemmelliğine rağmen insanın üstündeki boşlukta gezip duran, bazen parçalanan, saçılan cisimler onun dünyasına düşebilir veya bizzat dünyasında çöküntüler olabilir. Neden hayatı bütünüyle yok eden veya büyük zararlar veren düşüşler, çöküntüler olmuyor? İşte bunlara da Kur'an-ı Kerim'de inceleme konusu olarak işaret edilen Sebe Suresi 9. Ayet-i Kerimesinde şöyle deniliyor. Onlar gökte ve yerde, önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine getiririz, yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır. Büyüklü küçüklü, milyarlarca gök taşlarını... Vedalıp parçalanan yıldız artıklarını dünyaya düşürmeyen tedbir nedir? Veya biz neden yerin dibine batmıyoruz? Burada yalnız hava tabakasının koruyucu durumundan ve cazibe kanunlarıyla genel dengelerden söz edilmiyor. Aynı zamanda yerin iç yapısına dikkatler çekiliyor. İlk bölümümüzde bahsedilen ayetlerde ise yerin görünen dış yapısı dile getirilmişti. Tabii ki sadece görünenin bilinmesi bir eksikliktir ve ilimde bütünleşme için yeterli değildir. Sadece görüneni bilmedeki eksiklik yine Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresi 7. Ayet-i Kerime'de şöyle dile getiriliyor. ''Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler ve ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler.'' Değerli dinleyenler, Görünenlerden hareketle, Görünmeyen ve fark edilmeyen şeylerin araştırılması konusuna da, Yine Kur'an-ı Kerim'de değinilmiştir. Mesela gölgenin uzayıp kısalması, Dünyanın kendi mihveri etrafında ve güneşin karşısında dönmesinden kaynaklanıyor. İlmi açıklama budur. Fakat bir araştırma yapmadan, Olayın gerçek sebeplerini göremiyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de, Furkan Suresi, 45 ve 46. ayet-i kerimelerde bu olaya şöyle değiniliyor. Görmedin mi, Rabbin gölgeyi nasıl uzattı ve yaydı? Eğer dileseydi, elbette onu hareketsiz kılar, dünya dönmez, gölgeyi de olduğu yerde bırakırdı. Sonra biz güneşi, o gölgenin olmasına bir delil kıldık. Sonra onu, uzayan gölgeyi azar azar kendimize çekip alırız. Tabii burada büyük incelikler var. Gölgenin uzayıp kısaldığını herkes görüyor. Fakat bunun gerçek sebebi konusunda, geçmişte hemen herkes aldanmıştır. Burada elbette ki herkese görünen şeyi görmemiz istenmiyor. Bahsettiğimiz ayet-i kerimelerin çoğunda nazar fiili kullanılmıştır ki, bu sadece bakma olmayıp, düşünme, gözleme, inceleme ve araştırma gibi anlamlar da ifade eder. Konunun yanlış algılanmaması bakımından bazı ayetlerde de ruye yani görme fiili kullanıldığını, bunun da görme, araştırma ve incelemeden sonra ulaşılan netice ve bilme anlamına da geldiği, ayrıca bazı yerlerde de düşünüp bilgi ve öğüt alma anlamlarında tezekkür fiilinin kullanıldığını hatırlatmakta fayda vardır. Dolayısıyla ayet-i kerimeleri anlamlandırırken, hangilerinin hangi işaretlerle bizleri hangi konuda araştırmacı olmaya yönlendirdiğine de dikkat etmemiz gerekmektedir. Aslında her gözlem ve araştırma olayı, düşünüp bilgi ve dersler alma olayını da beraberinde getirir. Ve Kur'an-ı Kerim'de düşünüp bilgi ve dersler alma işine çok önem verir. Gerekli bilgi ve öğütlere ulaşmak için düşünmek gerekir. Düşünmek de, insanı diğer canlılardan ayıran, aklın çalışmasıdır ve... Kur'an-ı Kerim'de insan bedeni tembelliğinden daha çok aklını kullanmayıp düşünmemekten yani zihni faaliyetleri ve tefekkür alanında gösterdiği tembelliğinden ötürü uyarılmıştır. Bu yeni din İslamiyet'te şuursuz ve bilgisiz kulluk makbul bir dindarlık olarak görülmemiştir. Düşünme ileri adım atmanın başlangıç noktasıdır ve en sonda da ona ilk baştaki kadar ihtiyaç vardır. Değerli dinleyenler, ilmi ilerleme her zaman ve her yerde onu gerçekleştirenleri imana götürmeyebilir. Kur'an-ı Kerim'de İnşikak Suresi 18-21. ila ayeti kerimelerden bazı müfessirler buna işaret eden hükümler çıkarmışlardır. Yemin ederim Dolunaya ki, ey insanlar mutlaka siz halden hale geçeceksiniz. Öyleyse onlar için ne engel var ki inanmıyorlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman secde edip Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Bazı müfessirlere göre ayetteki halden hale geçeceksiniz ifadesi kat edilecek ilmi merhaleleri ve göklerde alınacak mesafeleri dile getirmektedir. Bu erişilen merhalelerde keşfedilenlerle, Kur'an'da anlatılanlar arasında bir aynılık bulunması karşısında bile, inanmayanlar burada ilahi bir tenkide uğramışlardır. İnsanlara gönderilen son ilahi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de, tesadüfi bir yaratılışın olmadığı ısrarla vurgulanıyor ve bu hükme varılması için bütün varlığın gerçekçe biçimde ele alınıp incelenmesi isteniliyor. Bunu yapıp gerçeğe erişenler, Ali İmran Suresi 191. ayeti kerimede bildirildiği gibi işte o aklı selim sahibi kimseler göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki ey Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın Kur'an-ı Kerim'de böyle düşünenler övülürken böyle olmayanlar Rum Suresi 8. ayeti kerimesinde buyrulduğu gibi varlığı ve hayatı incelemeye, başlangıç için düşünmeye davet edilirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan her şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve hak bir gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Değerli dinleyenler, Düşünce sadece düşünce olarak kalmamalıdır. Düşünce, araştırma ve öğrenmeye yöneltilmelidir. Varlığın mahiyeti, maddenin yapısı ve madde ötesi nesneler araştırılmalıdır. Yokluktan varlığa veya bir varlıktan diğerine ve karmaşık yapılı nesnelere nasıl geçilmiş ve yaratılma nasıl başlamıştır? Bunların çözümü, maddenin ve bütün evrenin hangi durumda olduğunu ve nereye doğru gittiğini de açıkça ortaya koyacaktır. Meselenin bu şekilde köklü biçimde temelinden ele alınması gerektiği, ilmi araştırmaların hangi boyutta ele alınacağı, yaratılmış her şeyin başlangıcının ve sonunun araştırma konusu yapılması gerektiği, yaratılma nasıl başlayıp devam ediyor ve neyin hangi merhalesinde yeni bir yaratılış söz konusu olacaktır hususları, Kur'an-ı Kerim Ankebut Suresi 19. ve 20. ayet-i kerimelerde bir buyruk olarak şöyle karşımıza çıkıyor. Allah varlıkları nasıl yaratmaya başlıyor görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre çok kolaydır. De ki yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi, kıyamette de son yaratmayı yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Yüce Rabbimiz, cümlemizi okuyan, okuduğunu anlayan, düşünen, araştıran ve öğrenen kimselerden eylesin. Bir sonraki haftada, Yeni bir İslam Bilginleri ve İcatları programında buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. İslam Bilginleri ve İcatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi, 1279 yılına ait bir gök küresi, ilk pusulalar, en gelişmiş güneş saatleri, Çağının en gelişmiş askeri topları, ilk tüfekler ve 14. yüzyılda yapılmış ilk tanklar. Bütün bunlar İslam medeniyetinin yetiştirdiği ilim adamlarının dünyada ilk defa planlayıp projelendirerek icat ettikleri aletler ve buluşlar. Hasip Sönmez'in hazırlayıp Timur Çayır'ın sunduğu İslam bilginleri ve icatları programı sona erdi. Hayırlı günler.